Değerli büyüklerimiz, çok sevgili Sıvaslılar, hoş geldiniz, seferler getirdiniz. Bana kalsa, kendimi övme işini ben bizzat yapmak isterim ama... <gülüyor> <gülüyor> Üstad benim öveceğimden de fazla yaptığım işi bana bir şey kalmadı evlatla üç torunumla ekleyebiliriz. 58 yaşında Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiğim üç torunla dedelik yapıyorum. Ve diğer diğer geziyorum. Her sabah kalktığında hangi vilayette olduğumu biraz düşünmem gerekiyor. Duanızı eksik etmeyin. Ve maşallah Sivas gösterdi yine Sivaslığına, Allah'ın nazarını saklasın. <gülüyor> Defalarca geldim. En çok geldiğim yerlerden biridir Sivas'la. En çok ilgiyi, alaka, teveccühü, sevgiyi de gördüm. Bizim için bir terminattır Sivas. bir teminattır. Kökler sağlamdır. Allah'ın izniyle sıvaz varken bize bir şey olmaz. <gülüyor> Efendim aklıma, gelen, aklıma gelen ilk şairle başlayıp müsaadenizle. Ben birçok şairden etkilendim. Yani sayılamayacak kadar çok şairden etkilendim ama Nabi mahrum, Aramız çok iyidir, şair abiyle 1712'de vefat etmiş. <gülüyor> Yetişemedim, onu görmek istedim olmadı. <gülüyor> Sonra, 40 yıldır divanıyla meşgul oldu, böyle tanıştık. Halen de dostluğumuz sürer. İnşallah mahşerde de kendisine arayıp bulacağım. Ve Yazdım gitti Üstad, milenyumda nasıl bir Türkçe'ye mahkum olacağımızı hesap etmedin, aşk olsun diyeceğim. Senden sonra bizim başımıza helal ya. <gülüyor> Onun sözlerini Türkçe'den Türkçe'ye tercüme etmek için ömür harcadığım. Yani naçiz ömrümüzü işte 60'a yaklaşırken insan böyle şeyler düşünmeye başlıyor. Kendilerimden çok istifade ettiğim hocalar oldu. Biri karşımda Allah selamet versin, Alim hocamdan da çok istifade ettim. İnşallah Cenab-ı Hakk'ın da çalışmalarına, bereket, ver, ömrüne bereket versin. Osman Nevresi'nin bir gazetini şark etmiş, internette buldum kendisini tanımadan önce. Şöyle 15-20 sayfalık bir makaleydi. Böyle resmen su içer gibi yani, çok istifade ettim, minnettar oldum. Sonra çok şükür kendisini tanıma fırsatım oldu. <gülüyor> Nabi'de de dediğim gibi çok etkilendim. Fakat Şeyh Galip merhumdan da çok fena halde böyle ayaklarını yerden kesecek seviyede etkilendim. O yüzden o ikisinden bahsederken hep heyecan hissedilir. Geçen de bir lisede konferansım sırasında çocuklar tahmin edeceğiniz gibi lise talebesi işte 17 yaşından yukarıda kimse yok ilk birkaç dakikada garip garip bakıyorlar bakışlarının anlamı ise çok açıktı Ne konuşuyor bu ya kim bu nereden geldi falan gibi bir bakış var 5 dakika sonra buzlar çözüldü Allah'ın izniyle artık tam dikkat edin diyorlar. Kuş sine bursa duyulacak salonda. Baktım ki iyiden iyi ya. Konsantrasyon, zirveden. Bunu fırsat bilerek aniden sözü kestim. Çocuklar bana dua edin dedim. Şimdi altı çocuklara bir düşünce. Bu hocaya nasıl dua edeceğiz. Mesele bu yani. Dua edelim de ne diye dua edeceğiz? Onu düşünüyorlar. Fakat soran da yok, istedim ki sorsunlar, biri sorsun cevap vereyim. Bekledim, derin bir sessizlik, bir dakikadan fazla zaman geçti, çıt yok. En son bir haylaz parmak kaldırdım, En arkaya oturmuş, orada türlü yaramazlıklar yapıyor. Pencereden dışarı Yanındaki yanındakini dürtüyor, önündekini saçını çekiyor, elinde bir tablet var arası ona bakıyor, bir saat var onunla meşgul falan. Benim sinirlerim epey oynadı. Fırsat bulsam haşlayacağım da pedagoglar müsaade etmiyor kalabalıkta çocuk durmaya. <gülüyor> Fakat beklediğim soruyu sormak üzere o parmak kaldırdı. Kalk bakayım ayağa dedim, kalktım. Sor dedim, ne soracaksın? Ama o hemen duruma el koydu. ''Hocam, sizi dinlemediğini düşünüyor musunuz?'' dedi. Hayır dedim onu, düşünmüyorum, bizzat gördüm dedi. Yanlış gördüğünüz gibi ben sizi çok iyi dinledim dedim. Allah Allah iş belli olmuyor dedim. Şair Nabi'den biraz önce okuduğunuz beyti okusam manasını versem bana inanır mısınız dedim. Tabidir. Meydan okuyor çocuk ya. Yani. O bilden. Sen bakalım çok iyi hatırlayacaksınız. Seneler önce bir sohbetimize kadar olmuştu. ''Kalem kecdil ürekkep rû duru bilmem kimi etsem o şulha arz yazmada mahran.'' Çocuk okuyor bunu, 17 yaşında, dokundum kaldım. ''Oğlum sen bunu önceden ne biliyordun yoksa?'' dedim. ''E mümkün mü olacağım?'' dedim. ''Nerede öğreneceğiz?'' dedim. ''Biraz önce sizden aldım dedim. Böyle aldım yani, hatasızlık gibi aynen tekrar etti, vurgular bile hatasız yani kalem keşdi mürekkep ruh siyah kâhı bilmem kimi etsem muşuha arzı halim yazmada mahrem ezber çok güzel dedi bakalım anlamış mısın manasını da söyle bakayım dedim söyledim anlamış şahin şöyle diyor içim doldu dert sahibiyim kâhıda döküp de sevgiliye bir mektupla Anlatasım var. Yoksa dayanamıyorum artık. Ama yazamadım. Bakıyorum kalemin ucu eğri. Kamıştan yapılan kalemlerin ucu eğri olur diye at kalem. Eğri gibi kaleme güvenemedim. Mürekkep kara yüzlü ona da güvenemedim, sır veremedim. Kağıt ise iki yüzlü ölü var arkası var. O kadar güvenemedim. Cahil abi nasıl da espri yapıyor? Ne demek istiyor? Konumuz o değil ama çocuğun bunları böyle almış olması hakikaten beni çok şaşırttı. Dedim ki ya bu coğrafyada bana ne çıkacağı belli olmaz karşına. <gülüyor> Öyle bir memleket burası. Dedim evlat sonra sor bakayım şimdi sen bunu anlatmak için kaldırmadın parmağımı. Ne soracaksın? Hocam dua istediniz. Salondaki bütün arkadaşlar Size nasıl dua edileceğini merak ediyorlar ama soramıyorlar. Hepsinin yerine ben sorayım. Gördüğünüz gibi o nedeni cesaret ve bizde var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> He ha, hava atıyor ya Ne dedin? Ben düşündüm de dedi. Şahir Nabi ile Şehir Galip söz konusu olduğumu gözleriniz parlıyor dedi. Sevgilisinden bahseden aşık gibi ağlatıyorsunuz. Demek ki çok seviyorsunuz dedi. Bak bak bir de tahliye yapıyor. <gülüyor> ee, İnsan kısmı sevdiğini özler dedi. Doğru Madem şimdi dua istiyorsunuz şöyle dua etsem ne dersiniz? Ya Rabbi, hocam sevdiklerine bir an önce kavuşsun. <gülüyor> Bana bak dedim mikrofonu. <gülüyor> Öyle Sevdiğim doğrudur, beniz de doğrudur ama kavuşmanın acelesi yoktur. Biraz beklebiliriz. Hem sen duymadın mı adam hacca gitmiş dua ediyor, seksendeki ihtiyar. Ya Rabbi canımı burada al ama bu sefer değil. Delikanlı uyan da tabii öyle dua etmez. İyi. Nasıl dua edebilir hadir? bunu sor. Yani bana böyle gel. Soruyorsun ama dedim şimdi istediğin gibi dua edecek misin dedim ya. Ben sözünde dururum dedi delikanlımiz. Hiç benzemiyorsun da dedim bir <gülüyor> Sözünde dururum dedi. Peki o lan şöyle dua et. "De ki <gülüyor> Ya Rabbi bu hoca ölürken gülsün. Gülerek ölsün." Neden dedi? Son gülen iyi güler dedi. O <gülüyor> Son güler güler. Ne demişti şairimiz? Allah rahmet eylesin Necip Fazıl Malkun. Kapı kapı her kapının sonu eğer ölümse, her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse. Cenab-ı giderken yürümeyi nasip Çocuk bana söz verdi. Bilmiyorum artık. Epeyde delikanlıydı sözünde duracak gibi. Sizden de o dua eklerim. Şairin dediği gibidir. ''Ya adında mı doğduğun anlar, sen ağlardın gülerdi alem, öyle bir ömür de olsun mektin sana halka mâtem.'' Yani diyor ki, ''Doğduğunda ağladın, herkes güldü adam gibi, yaşa giderken uğurlayanlar ağlasın, sen gül, son güle güler.'' Hz. Aişe radıyallahu anh) annemiz, şu don sahibi rivayete göre, Arabî, Elbette Arabiyeyim. Neden Arapça şey okuyorsun derseniz bu coğrafyada bin yıldan bu yana süre gelen hikayemizde biz Arabi, faresi ve Türkiye'nin bu üç lisanın eş yumurta kardeşliğiyle geldik. Öyle devam ediyoruz. Adam hacca gitmiş. 80'lik amca dönüşünde tanıştık. Amca ne gördüm Hicaz'da? Anlat diyorum seyahat notları yani. Hacdan dönüş, şanlatsın. Arapları anlayamadım evlat dedi. Hayırdır dedim, densizlik mi yaptılar? Ya bunlar Türkçe ezan okuyorlar dedi. Ha dedim. Hatta Kur'an'ı Türkçe okuyorlar. Beraber namaz kındır, namazı bile Türkçe kılıyorlar dedi. Ev dedim, mesele ne? Kendi aralarında acayip bir dil konuşuyorlar, anlayamadım. <gülüyor> Hazreti Ayşe radıyallahu anh, annem istediğim ya. Bir sahabi sordu, ya en çok kimi seversin? Ayşe buyurdular. Soran kimse kendisine gelecek sırayı beklediği için, efendim erkeklerden sorduğum dedi. Ayşe'nin babasını buyurdu. <gülüyor> Ondan sonra kim dedi? Saydı saydı, sonra sonra. Kendisi de sıra gelsin diye bekliyor. Gelmedi. Sesi kısıldı, utandı, mahcup oldu. Ve kendisi diyor ki, anladım ki en sondayım, soramadım, utandım. Ayşe annemize radıyallahu anh şöyle de hatırlarız hatırlamalıyız su içtiği bardak var ortada Resulullah karşısında aleyhissalatü vesselam Su içiyor bırakıyor başka bardak yok acaba benim bardağımdan su içecek mi? naz onun <gülüyor> için ne demiştir Resulü Zişan Efendimiz onu Allah nazladı ben ne yapabilirim <gülüyor> <gülüyor> Allah nasıl <'ın azından. gülüyor> doldu. Gidince diyeceğim ki ana benim anamın okuma yazması bile yoktu, cahildi dünyadan geliyorum ben. Acıktığımızda ekmek az olsa yemiş gibi yapar beni doyuruldu. Benim anam öyle merhametliydi. cahil zavallı anam. Sen ümmetin anasısın daha merhamet merhametlisindir. Beni bırakmadı ya. Birisi sordu geçen televizyon programında. Hocam dedi şefaat yok diyorlar. Ne dersiniz? Haklısınız dedim. Şefaat yok diye ne şefaat yok. <gülüyor> bardağı bırakıyor. Acaba Resulullah içecek mi? Yoksa başka bardak mı isteyecek? Mesele bu. Efendimiz bardağı alıyorlar. Onun içtiği tarafa çevre, çevre. Aşk mı demiştiniz? ve o şiirinde şöyle diyor ya Rasulallah yok onu sonra okuyacağız bu başka. Veda üstleniyor Ahle Mısır yemin lâ Hemen tercüme diyor ya Rasulallah Ali vesselam. Yusuf peygamber Mısır'da köle olarak satışa çıkarıldı. Mısır halkı çarşıya koştu. Alırız midiyle. Bütün servetini de vermeye hazırdı herkes. Ya Resulallah seni görselerdi kuruş harcamazlardı. Sonra Züleyha satın aldı ve kölesine aşık oldu. Kur'an-ı Kerim'in en uzun anlattığı kıssa Hazreti Yusuf kıssasıdır malum. Sonra kadınlar alay ettiler Züleyha ile kölesine aşık olmuş diye. Ömer Rütfümet Emmeron derdi ki Yusuf kıssasını bilmeyenden senarist olmaz. Haklı. Allah rahmet eylesin. Kadınları etti. Niye? Züleyha aşık olmuş. Kime? Kölesine. Bak bak dediler. bir insanı ne hale getiriyor. Aklını kaybetti. Zavallı kadın dediler. Dedi budum. Züleyha onlara ders vermek için Hazreti Yusuf onlara aniden gösterdi bir bizanser hazırlayarak. Ellerinde keskin bıçaklar vardı, meyveler vardı soyunmak üzere. Aniden talimat verdi, soyun meyveleri. Gözlerini Hazreti Yusuf'tan ayıramadılar, akılları başlarından gitmişti, meyve soyuyoruz diye ellerini kestiler. Hazreti Yusuf çekildikten sonra şaşırıp kalktılar. Elleri lime, lime olmuş fakat acı duymamışlar. Ve dediler ki nasıl oldu da biz bu acıyı duymadık ve öğrendiler ki güzelliğe maşa acıyı iptal eder. Ya Resulallah, seni görselerdi değillerini kalplerini keserlerdi yine acı duymazlardı ve asarla beni kaçmak dururdu. E sana boşuna almadım diyor Hz. Yusuf'u görüyorsun acı duymadan elini kesiyorsun. Ve bunu sana Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Niye anlatıyor acaba? Alimler diyorlar ki şunun için alacağın bir ders var. Sen her gün namazda Resulullah'a selam veriyorsun ya Esselamu Aleyhükel, eyyühen nebiyyü diye selam veriyorsun. Adını da söyleyerek belli yani kime selam verdin bellisin söylüyorsun. Ve hepimiz biliriz ki namazda selam vermek namazı bozar. Allah Allah, burada bozmadığı gibi emrediliyor. Hatta unutsan bir daha bulman gerekiyor. Şimdi soruyorum. Alınmayacak selam sana verdirilir mi? Verdirilmez. Alınacak demek ki. Nasıl alınıyor o selam? O sen giderken alıyor işte. Görüyorsun onu. Tam giderken ömür boyunca selam veren verdiğin benim diyor. Onu görünce acı, ıstıram falan filan Dünya Dünyanın en zevkliği işi şey, Kapı kapı, her kapının solu eğer ölümse, her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse dediği olur şairin. Cenab-ı Hak nasip etsin. Bizimkiler ölümü anlatırken insan öylesi gelir. Öyle bir güzel anlatırlar hakikaten dersi ya vallahi bir an önce daha geciktik falan dersiniz yani. ''Men fenada intizar eyleerken, gâhi geç eser o vaat gâhi erken, iklimi i ilahiye rücu etmek için erbah açılır elgile yelken yelken.'' Yahya ya Kemal, biz diyor fanilik limanında bekliyoruz, boynu büyük. o rüzgar bazen geç esiyor, bazen erken. İlahi iklime dönmek için ruhlar yelken açmış gidiyor böyle, baka kaldık ah diyor, geride kaldık geride. Tekrar mülaki oluruz Nezme ezelde Evvel giden ahbaba Selam olsun gelenler. Yani bizimkiler Ölümü anlamışlar de anlatmışlar O yüzden dediğim gibi şairlerimizi dinlerken insanın öylesi geliyor Kalp krizi geçirdim 2013'te Stent taktılar bana Bu yüzük gibi bir şey Yüzüğe benziyor Yani nişan yüzüğü Düğüne de bekleriz <gülüyor> gözümü açtım yoğun bakım odasında karşımda doktor Allah selamet versin bizden biraz genç kalbin harsası stent takmış e, eserleri görmeye geliyor ve bana moral veriyor hocam dedi onlar öyle konuşurlar ya tıp camiası hocam derler hocam dedi 10 dakika geç gelseydim tamam mı dedi Allah izniyle uğraşmazdık dedi yani Senden beş yaş genç hocamız dedi, geçen de kalp mücahsızı, üst katta krize orada alt kata yetiştiremedik, merdivende öldü dedi. Allah razı olsun dedi, moral vermek için de söylüyorsun bunları. Dedi ki, hiç merak etme hocam dedi, tıp bildi, ilerledi artık dedi. Ben de bir şey diyecek zannediyorum, ölene kadar yaşasın dedi. Allah razı olsun dedi, Allah Ya ben ve dünya hüştegal kat darrahu tuğlul emel velen vesel fi gaflete hatta danim bilul ajal ve kabru sandukul amel bistir ala ahvaliha la amel tayyib söylemiyorum bunlar bak sonra unutacağız öğreneceğim ben de niye öğreneceğim ay biz bir şey değil gözünüz bizim başımızda sıkıntımız ne biliyor musunuz biliyorsunuz zihnimiz dağılıyor bizim topluyoruz yani böyle bir şey var bir şey. modern hayatın böyle getirdiği eldi tencerede <Sessizlik> zihni bize toplayalım diyoruz. Bir şey var, bir, hani bir kemer alalım diye ABB'ye gidiyoruz, beş saatte çıkartıyoruz. Ne oldu? Beş saat dolaştık. Kafası on bel oluyor, karmakarışı kuruyor, sinirleri alt üst oluyor. Bir gürültü, bir patırtı. Var mısınız? Şöyle bir tehkikat yapalım. Kredi kartı ekstralerle alalım, son bir ayda yaptığımız harcamaları bir inceleyelim. Ben iddia ediyorum en az yüzde ellesinin vüzumsuz olduğunu saygılayacaksın. Sadece nakdini harcamadım. Vaktinin yüzde ellisini de harcadı. O da gitti yani. İşte bu bizi perişan hale getiriyor. Nazar ver kadem der eskiler. Nazar ver kadem. Götün ucunda olsun. Çocuğun dört yaşında, beş yaşında aldığı ilk ders medreseye gidiyor. İlk ders bu nazar ver kadem diyen yürür terörüne bak diyor. E sağa sola bakarsan Modern çağda da çok sağa sola bakıyoruz. Biz pek çağılıyoruz. Yoksa birkaç lisan öğrenen çocuklar oluyor yani. İlk on yaşında bakıyorsun. Öğren mümkün. Hafız görmediniz mi? Sekiz yaşında. On yaşında hafız. Ezber nedibetin Kur'an'ı ı Kerim kaç sayfa? Altı yüz sayfa. Demek ki Allah kulunu öyle yaratmış ya Altı yüz sayfayı on yaşında bir çocuk ezberleyebiliyorsa bir de bana diyorlar ki abi sen nasıl böyle büyük ezberliyorsun, şiirleri ezberliyorsun. Ya benim yaşardığım yaşasın benden iyisin ezberlersin. Onu anlatacağım nasıl oldu ezberledim, kabiliyetim niye arttı. Anlatacağım onu da şu, şu mevzuyu bir bitireyim. Yok onu anlatayım. <gülüyor> 1983 yılında 22 yaşında İstanbul'da hukuk talebesi, Mahalli İftirar Üstadımla beraber. 83'te biz 83'te okuyorduk yani. 7 sene de zor bitirdim hukukuda. Evliyim 2 senedir. 20 yaşında evlendim. Diyeceksin ki aceleniz vardı. Okulu bitirseydin falan. Acelem vardı. Birisi alır diye korktum. Tabii. 2 sene sözlü nişandı Geçti. Sonra evlendim, üç yıl okudum evli olarak. E böyle olunca kabiliyeti artıyor insanın. Ayrılık şiirlerini iyi ezberliyorsunuz. Zihniniz açılıyor yani. bahtiyar ve Hâbzade'ye sordular, şair nasıl gelişir diye, en sevdiğiyle elinden alacaksın, benim vatanımı abdular dedi. Tabii şair öyle geçiyormuş. Biz de bu, bu ızdırapla şiir ezberliyoruz. Neler ezberledim, neler. Şimdi o iki sene nasıl geçti? Sözlü nişanlı iki yıl. Evveldeyim de ben 20, e, hanımefendi 16 yaşında. Bugün suç. Meğer ne büyük suç işlediğiziz. Bir düşünelim diye söylüyorum. bir madde var, benim vasiyetim internet ortamında, yaydım, zaten doktorun dediği de oraya gelecek şimdi, doktora dönüyorum. Dedi ki, vasiyetini yaz. niye dedim, ya ölüme herkes aynı mesafede dedi, hastalıkla sağlıkla ilgisi yok bunun. Bu vesileyle hatırladın, yaz işte dedi, niye dedim ya, ya biz sadece çıpla meşgul olmuyoruz dedi, başka kitaplarda okuyoruz dedi, ne okudun dedim. Vasiyeti olmayanlar kabir hayatında konuşmuyorlarmış, konuşamıyorlarmış dedi. E ne var burada sessiz sessiz, sessiz yaparız dedi. Sen konuşmamaya dayanamazsın dedi. <gülüyor> Adam bana gevese diyor. <gülüyor> Sivas'a konferansa gidiyorum dedim. Ankara'daki bir dostum dedi ki Allah kolaylık versin. Amin dedim dinleyenlere dedi. <gülüyor> Doktor da öyle söylüyor. Ama tabii ben alacağımı aldım. Vasiyetimi yazdım. Vasiyet. Tabi vasiyet yazmadım internet ortamında. Aynı harflerle kurulu tavsiye kelimesini kullandım. Vasiyet tavsiye yine de aynı kelime. Tavsiye ettiğimiz kitaplar. Tavsiye ettiğimiz kitaplar. Sen bunu şöyle oku. Vasiyet ettiğimiz kitaplar. İki tane kitap koydum. Ne onlar? Fatih bunun hocaları tarafından yazılmış klasikler. Sultan Fatih Bunda okul arkadaşı olmanızı teklif ediyorum yani. Ben kendisi de mektep bak, okul arkadaşım. Tabii, onun hocalarının yazdığı kitapları okudu. Hatta Sultan Fatih var, bunu bir noktada geçtiğini söyleyebilirim, bunu gidip yüzüne de söyleyeceğim yani. Nedir o biliyor musunuz? İstanbul Üniversitesi mezunuyuz biz, nasip oldu orada okuduk. Onu kuran Sultan Fatih 1453 kurdu ve üniversitenin bir köşesinde kendisine bir oda verilmesini istedi. Sebep gelip arasına kitap okuyacak, hocaların verdiği cevap sultanım hatırışı olmaz ki girersiniz kazanırsanız ne âlâ fethettiği şehirde, kurduğu üniversitede başkanı olduğu devletin içinde bir hatır için oda alamadı, boyunu büküp döndü gitti. E ben acizaneye girip çıktım oraya bu bakımdan ya. Yani. Sultana kusura bakma. Seni almadılar, biz okuduk diyeceğim. Tabii. O vasiyetin dördüncü maddesi Patrik Gregorios'un Rus çarına mektubu. Ruslara diyor ki Patrik Gregorios Bizim içimizde hemşerimiz Fener Patrikhanesi'nin başında, Fatih Camii'nin altında. 1822 sürü asıldı o idam edildi, hainlik yapmıştı. Mektubunda diyor ki, Türkleri anlayamadığınız için baş edemiyorsunuz bunlarla. Ben size tanıtayım, kendileriyle komşu olurum, iyi bilirim. Bu Türkler var ya, alimlere çok saygılıdırlar, bunu bozmanız lazım. Devlet başkanlarına karşı fönkalade itaatkardırlar, Sultanın iki dudağı arasında yedi evliyamın kerameti var derler. Bunu da değiştirmeniz lazım. Aile yapıları çok sağlamdır. Ne yapın dedi? Aileyi yıkın dedi. İki asır geçti tam olarak ve bu iki asır zaten de bu üç noktada yapılan çalışmaları düşünelim. Vasiyeti de söylemiş oldum. de dedi. Mahşerde karşıma dikilip de mesela sen bu bey. Sivas'a geldi, biz kendisini yüzüncü yıl münasebetiyle dinledik. Bize bir tavsiyede bulunmadan çekti gitti. Daha varcın için söylüyorum. Vasiyetimi ilan ettim. Orada kapışmayalım. İyi geceler. Okuduğum şiirde onu diyor. Doktorun tavsiyesine uygun biçimde dünyaya gönlüle bağlama üstünden geçip gideceksin. Canını sıkma. Hz. Mevlana diyor ki, bedenin bindiği eşektir eşek, bu eşeğe bin, sürücü sensin, süvari sensin, ruhsun sen ruhsun, beden eşek, bununla kabre kadar gideceksin, hepsi bu, dizginleri sağlam tut, ahire yolculuk var, işi eşeğe bırakırsan ancak bahıra gidersen, diyor. Son modern çağ bizi hep bedene odaklıyor, bedenimizin ihtiyaçları falan falan böyle alışveriş, <gülüyor> altı saat kredi kartı giyinip çık falan böyle, ben neler, neler. Cemil Bey'i hiç hatırlayalım mı? İnsan sevilmek için mal kullanılmak içindir. Modern çağda biz malı sevdik, insana kullandık, kaos orada çıktı. İki yıl sözlü nişanlı. Bu iki yıl zarfında hiç görüşmediğim zannedilmesin hanımefendiler. Dört defa görüştüm. iki ramazan, iki kurban bayramı. <gülüyor> <gülüyor> hiç konuşmadığım da zannedilmesin. Toplam 20 kelime konuştu. Hoş geldiniz, nasılsınız falan. Toplam dört seferde 20 kelime. Fakat yalnız olduğumuz da zannedilmesin. Bu buluşmaların hepsinde onun anne babasıyla benim anne babam daima olay yerindeydi. Bunu şikayet gibi söylediği zannetmeyin, büyük bir memnuniyetle söylüyorum. 40. yıl bu, bu sene. 40 sene oldu benim hikayemin başlayanı. Ama şimdi siz şunu demeyin, yani çok akıllısında, iyi, hoş geçinlisinde ondan mı 40 yıldır dayanıklı? Hayır, benden değil o. Onun anne babası iki benim anne babam 2, 4. 4 kişi 50 şerden 200 yıllık hayat tecrübesi. Arkamda o var. Sen bugün hangi tecrübeye istinaden yuva kuruyor veya ilişki tesis ediyorsun ey delikanlı? Hazır olma füydür dışarıdakiler söylüyorum. da gördüm pastaneler, makyaj ve puatrüm. O kadar süslesen beni de değilsin. <gülüyor> yani bunun arka yok ki. Bu tamamen duygusun. Hissi, eski bir sözü söyleyin i̇şte bunu yaz. Nefsi ve hissi işlerin sonu hüsramdır. Ezberleyelim. Nefsi ve hissi işlerin sonu hüsramdır. Görücü usulünün Yeşilçam'ın berbat bazı senaryolarında karikatörize edildiğine bakmayın siz gerçek bir peşikonuşu var. Yalan söylüyorlar. Görücü çok sağlam bir usuldür. Adı üzerinde görmeye dayanır. Üstelik sadece seni görmen de yetmez yani, tecrübe de görür. Yani dayanır. sağlam bir usuldür tavsiye ederim. Dedim ya aileyi yıkıyor ömrü, biz de diyoruz ki olur mu ya Allah Nereye gidiyorsun? Sonra evlendik. Hanımı anne babaya bıraktık. İstanbul'a gittik. 650 kilometre mesafe. Kalın hukuk kitapları ne biter ne tükenir. Ayrılık ve ağlıyorum tabii. Her fırsatta ağlıyorum. Onu da tavsiye ederim. Ayrıca yeni gelmişken ağlamaktan geri durmayın. Çok ağlayın bence. ''Ağlayın yükselsin, belki kurtulur geni, anne seccadem gelsin, bize dua eteni.'' diyor şair. ''Bıçak soksan, bölgeme sıcacık, kanım damlar, gir edil bak ülkeme, başsız başsız adamlar.'' falan diyor şair. Bir ağlamadan söz ediyor. Niye? Gözleşi rahmettir. Modern çağda iki noktada iki kavramı yanlış kodladık. Ölüm ve gözleşi. Ölümü soğuk saydık, uzak saydık. Kabristanları şehrimizin 30-40 kilometre uzağına attık. Bir cenaze oluyor. Kırk gitmiş, kırk geliş. İnsan üç geliyor. Git, git, gel, falan. Halbuki e, hata. insan ölümü hatırlıyor olmalı. Bir örnek varsa diyeyim. İstanbul'da 1994 yılında bir teknik dergide yazı işlerinden sorumluyum. Uluslararası yayın yapıyoruz, havamız var ya, Dört dilde yayın yapıyoruz. Şaka mı? Türkçe, Arapça, Rusça, İngilizce. Yani iktisat dergisi önemli bir çalışma. Havamız var yani. Her dergici gibi korkumuz şu, reklam veren firmanın o sayfasında, reklam sayfasında bir hata yaparsak yandık. Adam parayı ödemez, canımıza da olur. Sakınan göze çok batarmış, en pahalı reklamda öyle bir hata oldu ki uykularımız kaçtı, yandık dedik. Bu firma sahibi bu reklamı görünce bizim gözümüzü şişirir, ödümüz patlıyor yani. Günlerce korku içinde bekledik, nihayet beklenen telefon çaldı. 94. Cet telefonlarının adı var, kendisi pek yok. Baskı müdürü arkadaşım Fatih de o gün izinde ben yalnızım, mecburen savaşa biz çıktık. Ben filan, firmanın genel müdürü dedi. Ben de boşaltım, ya kesildi tabii. Elim ayağım çözüldü, buyurun efendim dedim. Reklamda hata var dedi, biliyoruz efendim dedim. Ama bitti yani, durum çok ciddi. Fatih Bey asıl sorumlu. Soyadı neydi dedi, köpçe dedim, köpçe. Telefon hışırtımı yaptı, ne anlaşılmadı. Köpçü mü dedi, hayır köpçe, gökçü mü gökçe, yani anlaşılmadı, kodlayın lütfen dedi. Harf harf kodlayacağız, nasıl kodlanır bilirsiniz. Kayseri'nin K'sı ödemişini ölsün falan dersiniz. Hani, öğüne bile hayat yok ya, bir şey Geçen de birisine kodlamada edilmedim, eğitim dedim, hangi eğitim diyor. <gülüyor> İstemiyor ya, Allah Allah. Şimdi o da bunu bekliyor. Kaleminiz hazır mı? Efendim dedim hazır dedi. Kopluyorum. Üstten yazın dedim. Adamın hızını keseyim bari de Fatih az dayak kesin. Niyetim o. Kabir'in K'sı. <gülüyor> Ölümün görsün <gülüyor> Kefenin K'si. <gülüyor> Çıyanın Ç'si. Ece'nin E'si. Ben bunları söyledim. Adam yazıyor. Bir tarafta da ağzından kaçan lafı telefonla ben işittim. Şöyle Şöyle diyordu. Evet Allah'ım. bir Fatih geldi. Göreceksiniz Fatih çok neşe. Hayırdır dedim Fatih. Bülbüller iş yapıyor keyfin yerinden. Ya o firmayla görüştüm dedi. İyi de dedim o firmayla görüşüp gelen adam <gülüyor> Dünya'ya niye geldiğini düşünüyor olmalı. Ya bu neşe değil de dedim ya. Adam değişmiş abi dedi ya. Adam huyu değişmiş ya. Beni teselli etti dedi adam. E ee dedim Allah Allah dedi ki ya Fatih Bey koş ya hata insan hata demek bir daha basarız reklamı Büyüm değil falan üzme kendini dedi bu adam böyle değildi dedi Fatih sordum dergi aramış sen de görüşmüş dedi hayatı bekleyebiliriz var onunla konuş sen bu adama ne yaptın dedi <gülüyor> ben bir şey yapmadım da dedim muhtemelen ölümü hatırladı <gülüyor> ölümü da insan helva gibi oluyor <gülüyor> lokum lokum Allah'ı unutma, ölümü unutma. Yaptığın iyiliği, gördüğün kötülüğü unut. Dünyanın en mutlu insanı sen olursun. Zor değil. <gülüyor> unutma ya, unutma ya, bu bir felaket değil. Bu bir kavuşma vesilesi, düğün, düğün. İster misin şimdi eve gittin, evde bir teyze var bakıma muhtaç, 832 yaşında. Bir de 764 yaşında amca var. 692 yaşında teyze, <gülüyor> sen de 485 yaşındasın, ister misin böyle? Olmaz ya, dünya yakışa ölüm, ölmek güzel, ölüm güzel şey budur, perda ardından haber, hiç güzel olmasaydı, ölür müydü peygamber aleyhissalatü Bu arada mektuplar gelip gidiyor, hanımla dedim, 3 yıl talebelik, 1 yıl staj, 7 yıl davukatlık yaptım, 11 sene annemin nezareti altında bizim hanım, yani Annem de Allah'ın izniyle fevkalade zorlu bir kayıt var. Fevkalade yani. O sopanın altında 11 senede erdi bizim hanım. Ben bir ermiş dengeydim yani. Böyle yani. Allah nasip etsin. Fakat şu var yani 11 yıl kimse tahammül eder. Şimdilerde değil geçtim 11 yıldan 11 hafta böyle bir duruma gönüllü olacak hanım kızı duyarsam Evlendirmeyi düşündüğüm delikanlılar var <gülüyor> ama zannediyorum ki yoktur. İnci sancı mahzulüdür. Isdırap olan, sıkıntı olan, üzüntü olan yerde hasıl olur güzellikler. İnci sancı mahsulüdür. Mektuplar gelip gidiyor. Şimdi mektup yazıyorum da doğrudan hanıma mektup yazılmaz ki ayıp diye bir şey var. Eskiden biz öyleydik yani. Babanıza mektup yazardınız, Zarfın üstünde onun adı vardır. Babanıza söyleyeceklerinizi söylerseniz içinde küçük bir zarf daha vardır. O zarf hanıma yönelik mektuptur. O bilinir. Mektubu açan anne baba bir ara hanıma zarfı verebilir. Böylece o okuyabilir belki. Bir kenarda bir cevap yazabilir. Sonra da cesaretini toplayıp babama verebilir. Postaneye vermesi için. Babam da unutmazsa. Postaneye verilirse toplamda bir ay yani Allah'ın izniyle bir ay sonra cevap cevap gelir ve satır satır ezberlersiniz. Mesaj gönderdiğim iki dakikadır cevap gelmedi, küstüm durumu yok yani. <gülüyor> Leyla'sı için çölü geçtiydi Mecnun, şirili için dağı derdi Ferhat. nerede Tuğçe'si için kontor yüklüyor Berk. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya Turbefe'yi değişti yani. O... Tamam <gülüyor> Mektup geliyor ezberliyorsunuz tabi bu arada dedik ya işte ayrılık şiirleri neler neler ya ezberlediklerim var ya 30 senedir anlatıyorum bitmedi. <gülüyor> Gittiğim birçok yerde böyle ayakta kalanlık olduğunda sahneye oturuyorlar siz bilirsiniz bu yani buyurun oturun bence mahzuru yok faydası var ayakta olmanız yani beni üzdü oturabilirseniz oturun yani bakın geniş sahne. Paylaşırız hep beraber, siz bilirsiniz. Gurbet <gülüyor> bizim için yaptılar, Çatısını pek muntazam çattılar, Ölüm ile ayrılığı tarttılar, 50 dirhem fazla geldi ayrılık. Karaca -la. Devam ediyorum. Apansız uyanırsan gecenin bir yerinden, Gözlerin uzun uzun karanlığı alalarsa, bir sıcaklık duyarsan üşüyen ellerinde ve saatler gecikmiş zamanları çalarsa bil seni düşünüyorum. Gecelerden bir gece uyanırsa hafansız, uzaklarda elemli garip bir kuş öterse bir ceylan arlıyorsa darlarda yapayalnız ve bir gün kabrinde sarı çiçek biterse bil seni düşünüyor. Ümit yaşar Boğuzcan. Veya artık olan oldu bize Gelsen de bir gelmesen de gelmeyiz biz yüz yüze. Gelsen de bir gelmesen de. ''Hep kendini çektin naza, yok bahara yahut yaza, bıktın gayrı yaza yaza, gelsen de bir gelmesen de. Bir candır bu, bir andır bu, da taş değil, insandır bu, giden gelmez bir andır bu, sen de bir gelmesen de. Bulacağın bir boş kafes, kaldı ceset çıktı nefes, nerede hocam nerede o ses, gelsen de bir gelmesen de. Ağaç ah, yaşa geliyidir, demir tavrında dövülür, çocuk küçükken gel sen de bir gelmesen de. Sen Sen'den geçti, artık bitti, bu ayrılık cana yetti. o birden de geldi geçti, gel sen de bir gelme de, Osman Yükselsel'den geçti. <gülüyor> Elimi beş yerinden dağladı beş parmağım, dağrımda da yanmadık bir yer bırakmadan git. Bir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın Görmemek istiyorsan ardına bakmadan git Yavrusunun yoluna dalan bir dul bakışı Andırıyor ışıtsız üzerinde pencereler Biraz yaşarmak için beklesin artık kışı çağlayalsız yamaçlar, suyu dinmiş dereler Bir sarı yaprak gibi düştü gönlüm yoluna Buğulu gözlerinden geçmediğin gün olmaz benim kadar titremez hiçbir yiğit oğluna, hiçbir ana kızına bu kadar üşkün olmaz. Bin felsahtan duyarım kimle düştüğünü, alnından öz kardeşini öpse ben irkilirim. değil ardına kimlerin düştüğünü, kimlerin rüyasına girdiğini bilirim. Yavrum. Gözlerimi gün gibi kamaştıran yüzünü, daha candan görürüm senden uzaklaşınca. Sararısın dönüşte görünce öksüzülü bir gelinlik kız olur aşkım senin yaşınca Elini beş yerinden dağladı beş parmağın, bağrında da yanmadık bir yer bırakmadan git. Bir yarın göçtü çöktüğünü bir dağın, görmemek istiyorsan ardına bakmadan git. Faruk Hafiz Canlı bey. Necip Fazıl'a gelince Elimde sükrutun nabzını dinle, dinle de gönlümü alıver gitsin. Saçlarından tutup kor gözlerinde, yaşlı gözlerime alıver gitsin. Yürü gölgen seni uğurlamakta, küçülüp küçülüp kaybol dörakta. Yolu tam dönerken arkana bak da, köşede bir lahza kalıver gitsin. Ümidim yılların seline düştü, saçının en titrek teline düştü. kuru yaprak gibi eline düştü. istersen rüzgara salıver gitsin. Ya da yine Necip Fazıl'dan ne hasta bekler sabahı, ne tarzı ölü yümez abir, ne de şeytan bir günahı, seni beklediğim kadar geçti. İstemem gelmeni, yokluğunda buldum seni bırak vehrinde gölgeni gelme artık neye yarar? Biz bu şiirlerle avulurken bulduğumuz her fırsatta ağlarken, okul kitapları taşımak bile meseleyken Burhan Kuzu asistandı. Benim hocam değildi ama tanışırdık. Haçlığımız bitince yardım ederdim. Paltamızı üşüdüğümüzü görünce falan. Dedim ki bir ders kaldı hocam. Cemal Şanlı'da Prof. doktor Cemal Şanlı Milletler o sözleri uyguluyor. Çok baba dersleri, istedim. baba dersi yani. Onu versem mezun olacağım? Beni Cemal Hoca'ya gönderdi, dedi, biraz yardım etsin, dedim. Yani çocuk doğmak üzere, hala okul bitmedi, dedi. <gülüyor> beni kaldı Cemal Hoca, İstanbul Üniversitesi'nin o heybetli merdivenlerinde, o önde, ben arkada tık tık tık yürüyoruz, odasına geldik, dedi, karşısına aldı, durumunuzu öğrendim, dedi Burhan Hoca'dan, dedi. Evli misiniz? çocuğunuz doğmak üzere, hiç hakikaten okul bilse iyi olacak, dedi. İki ay sonra, dedi, imtihan var, dedi. ''Bu işin kolayını size göstereceğim ve mezun olacaksınız inşallah'' dedi. Heyecanlandım tabii, bir kolay görünüm Dikkat kesildim, ''Çok çalışacaksınız'' dedi. <gülüyor> Hocam dedi, ''Allah razı olsun, bunu akıl edemedim.'' <gülüyor> Ama o dönem mezun oldum ben hakikaten. İşte o günlerde bir de şöyle meselemiz vardı. Mecip Fazıl Merhum'dan nereden baksan şöyle bir 30-40 şiir Ezberledik. Bizim nesil öyleydi yani. Çok şiir ezberlerdik. İstirdim. Merak vardı ezberlerde. Bir de etrafındakiler beni hep gazlıyorlar. Güzel okuyorsun falan filan diye. İnsan böyle iltifat alınca da iyi geliyor tabii. İltifat. Övülmekten haz etmek ahmaklık alametidir diyor İmam Şafii Hazretleri. Övülmekten hoşlanmak ahmaklık alametidir diyor. Kendimden biliyorum. Estağfurullah dedim. Estağfurullah diyeceksin. Sen sağlam mı diyeceksin? Ben böyle söyleyeceğim. Böyle anlatacağız. Yani ben bunu denedim deniyor musunuz? Ölçün bir iltifat aslında iyi geliyor tabii. Sosyal ilişkilerde merhem. De abartmayacaksın. İlçede avukatlık yapıyorum. 1985. ve vekiliyiz. Onlar her derdini bize anlatıyor. İlçede tek avukatım yani. Gidece başka kimse yok insan. 2500 numarası yer zaten. Kazayın kaza olmuş. Yani köy. Köylülerin de çok işi oluyor tarım müdürlüğünde. Ne yapsa oraya işi düşer. İlaç alacaktır, ağaç kesecektir, yeni ağaç, tohum falan falan. O yüzden tarım müdürüyle artık iyi tutmam gerekiyor köylüler hesabına. Yeni bir müdür arkadaş geldi, onu karşılamak üzere odasına geldim, tanıştık falan. Övmeye başladım adam. Yani yağcılık. Ya Nerede siz bize tokat dediğim, ben de tokatla askerlik yaptım falan falan. iltifat böyle. Ömerken biraz ayarı kaçırmışım galiba. Anladım. <gülüyor> Hayati Bey dedi, söylediklerin yarısı yalan ama çok hoşuma gidiyor dedi. <gülüyor> Gider tabii, iltifat iyi bir şey. Şimdi, bana da diyorlar ki, güzel okuyorsun şehirlerini, Üstad seni görse sever, git tanış falan, Bir tanışalım da, Necip Fazıl Kısa Güney'in evine gideceksin de 22 yaşında bir delikanlı 1983 Hanımına mektup yazamayan adam gidip de Necip Fazıl'ın kafasında Zor iş o Nerede? O cesareti nerede Yok bizde o cesaret Biri beni götürsün diye çok bekledim Ama nasıl? Olmadı bir türlü Abilerim bak bunu büyük büyük Belki götürürler bir bir şey dedik gelir falan Dedim, Olmadı bir türlü Her günde Haydarpaşa'da van diyor biniyorum Biliyorum Cevizliye kadar gidiyor. Haydarpaşa, Söğütlü Çeşme, Kızıltoprak Fener yolu Göztepe, Erenköy. Bilsem, de inebilirsem, inemiyorum. Gedamat Suadı'ya Bostancı Küçük Yalı'yı da atakta zor yapabilirim. Maltepe, Cevizli. Tren devam ediyor. Rahmanlar, Kartal yolumuz belli kaynarca güzel yalı. Kurt ki de bir iki kat tuzlaca hoş günü olanlar için Osman Gazi gelsin. 24 istasyon. Ben her Allah'ın günü istasyonları ezberliyorum, kana kara düşünüyorum. E, duruyor Erenköy'de. Cesaret edip insan kapıyı çalsam ben filan dese dünkül değil kardeşim. Biri beni götürsün dedik, olmadı. Bu şekilde bir iki yıl geçti rahat. Her gün gidiyorum, geliyorum ama yine diyorum. 83'ün Mayıs'ı Beyazıt meydanında Beyazıt Camii oraya yolunuz düştüğünde lütfen hatırlayın. Mayıs, 2. Mayıs'ta Mayıs'ta bir değil. Çok güzel bir adamdır. Babası Fatih, oğlu Yavuz. adam Arnold Toynbee diyor ki bir milletin tarihinde iki asırda bir defa dahi bir yöneticinin gelmesi o millet için büyük şanstır. Osmanlı'ya hayret ediyorum ağırlarda on dahi geldi. Atıyorsun atıyorsun düşeş anlayamıyorum diyor. Osman Gazi'den başlıyor ve Kanuni Merkut'a kadar onu da İngiliz tarihçi Arnold Toynbee dahi sayarak böyle bir tespitte bulunuyor. Bayezid Camii vakit namazında kıldık, derse 15 beş dakika var, dikendim kaldım, Mayıs ayının son haftası. Bozuk para var, biraz kredi balede aldık, Durum iyi yani. Gazete Gazeteyi aldım, yarın tutmuşum, açıldı tam sayfa, yere kadar uzanıyorum, Recep Fazıl'ın resmini gördüm, tam sayfa. Şair Necip resmini gazetelik birinci sayfasını kapatmış vaziyette görünce ne anlarsınız kardeşim Lafat etti işte ben de dizlerimi bağ çözüldüğü için cız etti eyvah. <gülüyor> Altta iki mısra görülüyor şöyle de o mesafeden okuyamıyorum zaten gözlerim boğulandı okuyasım da yok. Kendime geleyim şöyle bir sağlam bir yere bunu dayanayım da diyorum Okuyorum. O arada düşündüm ne yazıyor acaba? Tahminlerde bulundum yani dedim ki herhalde Şöyle yazmışlardır, ölüm güzel şey budur perda ardından haber, hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Ya da dedim ki bunu değil de belki şunu yazdılar, ölüm ölene bayram bayrama sevinmek var, o oh, ne güzel bayramda tahta ata binmek var. Ya da şu olabilir, demin okuduğum, Kapı kapı her kapının sonu da eğer ölümse, her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse, o değilse şudur. Şu gideri çevirsem tutup da eteğimden, soru versem haberin <gülüyor> farkı Ya da büyük rendebu bilsem nerede saat kaçta, tabutumun tahtası bilsem hangi ağaçta, o da olmadıysa. E dedi gençlik ölüm desem kimse inanmaz, taş ihtiyarlar ser mi ölüm yıpranmaz. Altın ihtimal. Dedi ki azıksa dilimi biliyoruz bu işe yani, meraklıyız ya falan. Sırtını sağlam diye yasladıktan sonra gazeteyi kendime yaklaştırdım ve şu iki mısrağı gördüm. Hiçbirini yazmamışlar da <gülüyor> şunu yazmışlar, Genç adam yollarını adım adım bilirsin, erken gel beni evde bulamayabilirsin.'' <gülüyor> Necip Fazıl'a yapışan bir şaka üstü ol. <gülüyor> Gidince onu da söyleyeceğim tabii. Gider hayat bu yapmalarım var 36 sene oldu içimden çıkmaz. Gidince dediğim gibi çok işim var orada gördüğünüz gibi. Nabi ile konuşmam lazım Şeyh Galiba soracaklarım var. Necip fazla diyeceklerim var. Oho, Allah'tan zaman problemi yok orada. Tabii geniş yani zaman geniş. Dünyanın sıkıntısı bu bitiveriyor. Ömürde değil bitiriyor anlayamıyorsun bile. Orada geniş bir ferah zaman var ona artık... İstinad edeceğiz. Şeyh Galip'ten bir şiir şey okuyacağım demiştim. Onu atladım. Onu yerine getireyim. Ondan sonra Farisi'yle bir aşk şiiri okuyacaktım. Dört mıslanız da bana tahammül edin. Ya Resulallah. Estağfurullah desenem. Estağfurullah dey. Aferin. Ya Resulallah cebaşe çünçekil ashabıke Dâhidi cennet şeremder <gülüyor> zürre-i <gülüyor> ahbabı tu. Ore veda O kefest, Molla Cami Hazretleri diyor ki, demin vasiyet ettiği kitabın ikincisinin yazarı Modla Câmi diyor ki, Ya Mısırallah, o mağarada yatan yedi insan var ya yedi güzel kimse, yemliha mekselin amisliğine men murşdebemurş şarzanurş kefes atayuş esabi Yedi uyurlas, madem köpekleri kıtmir sen o yedi kişiye ahbabındır dedin ya Resulallah sözünün hatırına köpek de cennete gitti kıtmirin cennete gitmesine sebep ahbabının köpeği olması ben de ashabının köpeğiyim şefaat buyur ben de cennete gideyim de köpek içeride yalnız kalmaz <gülüyor> <gülüyor> aşkı demiştiniz yani, kendi medeniyet tarihimizde, kendi üstadlarımızdan alacağımız o kadar çok şey varken hazineyi sandığa kapatıp üstüne oturup dilencilik yapmak gibi garip bir hal söz konusu maalesef. Uzunca bir süredir. Yani şöyle böyle bir birkaç on yıl böyle geçti. Normaldir ama yani. Ben bir tarihçi dostumla görüşmüştüm. Canlı bir televizyon programıydı. Yıl 2002 ben ilk defa ekrana çıkıyorum ünlü olacağım yani falan. Mehmet Niyazi Özden'e tanıyanlarımız vardı, vefat etti malum. Güzel anlatacağını biliyorum üstadım. Dünü bir anlatır mısınız? Kabirinden böyle yuvarlak bir soru sorup çekildim. 15 dakika suskunlukla dinledim. En zor olan şeydir bir sunucu için susmak, yani onu başardım. 15 dakika dinledim. Endülüs'ten adlı hikayeyi ve 1922'ye getirdi İzmir'e haliyle. Suvastan'da geçti. <gülüyor> Kongre'den geçmeden İzmir'e mi gelir? Hikayeyi çok güzel anlattı. Anlatım bitti. Dedim ki üstad, dünü güzel anlattın ama hayat üç gün biliyorsun. Dün, bugün, yarın. Yastırılay, tudeyim, tuman ol. <gülüyor> Mazi, hal, istikbal. Hakikat yerine gerçek desek ne olur sanki? Ne kaybederiz dediler de Necip Fazıl'a hakikati kaybederiz. Mazi, hal, istikbal. Mazi'yi güzel anlattın, hal için ne dersin? Dedim. Mehmet Niyazi Bey'in cevabı şu oldu: efendim. Paha biçilmez hazineler üzerinde yayılan gibiyiz. <gülüyor> Üstad, istikbale dair ne diyeceksin? Dedim, cevaba bak. Bir milletin geçmişi geleceğinin aynasıdır. Geçmişinde büyük olan millet geleceğinde de büyük olur. Su suya benzer. Tarihin emri budur, kaderin sevgi budur. Bu millet... Beş asır önce yükseldiği yerde mutlaka yine olacaktır. Bir başka şekilde olacaktır belki ama bu irtifayı mutlaka yerine getirecektir. Arnavut'un Ar bir de öyle diyor, doldurulmuş medeniyet bu diyor, bu enerjiyi açığa çıkar bir diyor, kinetize olur diyor, elbette diyor, tabii ömrünü tamamlar ama Aynı şeyler söylüyorlar. İbni Handun'a dayanarak söyledi bunu. Ancak dedi, milletlerin tarihinde bazen tereddüt dönemleri olur, kafalar karışır, Ketret dedi o dönemi olur. Hiçbir fetret yüzyıllı geçmez dedi. Eee? Sen şimdi bu soruyu bana sordun ya dedi. Aslında sana bir görev düştü dedi. Buyurun dedim. Boşu çıktık. Ben dedi tarihçiyim ve yaşlıyım. Konuştuğum zaman gençler uyukluyor dedim. Beni dinlemiyorlar. Seni nedense sevdiler. Lafa bak. Nedense sevmiştim. <gülüyor> eee? Madem sevdiler gençlere ikazda bulun dedi ''De ki onlara, ne söyleyeyim hocam? De ki, Osmanlıca öğrensinler, kendi kaynaklarımızı araştırmayı öğrensinler. Eğer 30 yıl sonra da Osmanlıca bilmiyor olurlarsa, okuma yazma bilmiyor sayılacaklar, haber ver onlara.'' dedi. 2002. Aradan 13 yıl geçti. Hava Adan'da karşılaştık. Bu arada hiç görüşmedik sayılır. Yani uzaktan selamlaşma yaşında hiç görüşmedik. Bana dediğiniz hakkınızda mı derim? Tabii dedi, 13'ü oh, <gülüyor> 13 geçti, 17 katlı dedi, 30 dedi. <gülüyor> Allah rahmet eylesin. Kendi eserlerimiz, kendi kaynaklarımız, bin yıllık tecrübemiz, birikimimiz, ihtiyacımız buna. Yani köksüzlük. En büyük köksüzlük. Ancak bu milletin köksüzlüğünden nasıl bahsedersin ya? İmkan var mı ya? Yani akıllıca değil. Alman yok, Amerikan 5 devletlerinin zannediyorum 85. kuruluş yıl dönümü iti Abraham Lincoln başkanlığı, her ülkede temsilciler geldiler. Beyaz Saray'da o resepsiyon falan, Japon elçi bir hediye getirmiş, dikkat çekti. Japon elçinin Amerika'yı kutlamak için, 85. yılını kutlamak için getirdiği hediye 5 para etmez bir çiçek evden almış gelmiş. Yani belli. Yani hakaret ederken bir şey bu ne ya. Ben bazen eve çiçek götürüyorum da hangi mezarlıkta yoldum diyorum. <gülüyor> Tabii bir sıkıntıya sebep oldu. Kibarca diplomatik bir dille sordular. Eksterans bu nedir falan. Yani para mı bulamadığınız Cevabı çok şıktır, Japon elçinin. Evden getirdim bu çiçeği, dedemden bana mirastır, 85 yaşındadır. Devletinizde de yaşındı. Bir saksı çiçek var evimde, Adamı canını sıkma. <gülüyor> Adamın canını sıkma şimdi ya, kök gökü. Bu bizim kendimize, İngiliz tarihçi Arnold Poem'i 51 yıl Osmanlı kütüphanelerinde araştırma yaptı. Dört kütüphane, Beyazıt, Nur Osmaniye, Süleymaniye, Millet. Bu dört kütüphanede araştırma yaptı ve 51 yıl çalıştıktan sonra 1972'de gitti. Üç sene sonra 1975'te kendisi 86 yaşında, kebefat etti. Washington'da yatar, İngiliz tarihçi. Niye bahsediyorum ondan? Sordular, dediler ki, 50 sene Osmanlı kütüphanelerinde ne aradın? Cevap, Şair-i memleketinde bulunduğum yeter. Gazeteci bu cevaptan tatmin olmadı. Sen bunu anlamadın dedi, sana bir şey daha söyleyeyim. Bu şekilde bizde kalan o çocuk var ya dedi Mehmet. Siz Fatih Sultan Mehmet diyorsunuz. 21 yaşında bir delikanlıydı geldiğinde ve altı yabancı dil biliyordu. Ben o birikime tabir oldum. 51 yıl onlarla meşgul oldum. Ve 50 sene boyunca yazdığım kitaplar üst üste konduğunda boyumu aşar Adam bizim birikimimizle bize hava atıyor. Kendimize aittir, bize aittir. Ben Sözü bağlıyorum. Yani artık daha fazla uzatmayacağım ama bağlamada epey bir zaman alabilir. Sıvas'a söylemiş miydim? Sıvas'a gidiyorum. Konferansa diyorum. Allah kolaylık versin diyor. Amin diyorum. Dinleyenlere Tövbe arar. Rabbi. Dört saati bizim konferanslarımız. Uzamaması bakımından, yormamak için. Bugün de öyle olacak. Kısa, üç, üç buçuk saatte inşallah. Tiruliz. Arabi, Parisiler örnekler verirken aklıma şu geldi. 2005 senesi. TRT'de program konuğu bir kelimeyi kullanmadım diye sonucu bana bir soru sordu tersinden. Stres kelimesini kullanmamıştım. Yerine hicram demiştim. <gülüyor> Sunucunun dikkatinden kaçmadı Tecrübeli. Hayati Bey eski kelimeleri özellikle mi kullanıyorsunuz? Neden dedim. Şeyh Galip Bey şiir okumuştum o programda. E tabi, belki orada öğrenciler var. Talebelerin gözünden takip ediyorum. Çocuklar önce anlamıyorlar haliyle normal. Sonra izah ediyorum, gözleri parlıyor. Anladıkları belli. Sonra Fatih mi arkamdan okudum, Sultan Fatih'ten? Allah'a aşık belayı hecr ile olup, Gözlerinden kanamın anın yaş yerine kan olup, her nedenle ucevkler görse, vefalar eylese, her nedenle gülseler aline ol yağ olup, ya cefak kubarından kurunsa kisveti, ya vadisinde geçt eylese olup, razı aşkı aşikar etmeye takat bulmasa, çimesinde enave gidil domuzlar olup, kan be yalanına sefer, her iman olup, dilberinden rahmet olmazsa olup dil hastaya. Kimseler derdi derman edemez imkan olup. Verseler bir devletin, etmez bakın olup. 49 yaşında vefat etti. 6 yabancı dil bilen bir entelektüel. Sultan Fatih o dönemin en önemli şairlerinden de biri 21 yaşında Fatih fethettiği şehirde geliyor garip işler yaptı bir saray gösteriyorlar Bellagen galiba sarayın adı eski Bizans sarayı 7-8 asır böyle dünyada hükmünü icra etmiş bir yer bir idare merkezi e sonra da yıkılmış tabii yıkılmayan ne var zaten bu dünyada virane halinde göstermişler. Saray sultan bu demiş işte meşhur saray Farsça şu beyti okuyor Sultan Fatih 21 yaşında dedikanlı Fetih'ten hemen sonra o anda saray gösterilince çantasından şunu çıkarıp söylüyor Perde, daireli, künetler, kasrı, kayser, ankebut Bu, nevbet, mizanet, ver, tare, nafras, yap hatırlayabilirler 70'li yıllarda barış maço gibi plakta bunu okumuştu ve çok ilgi toplamıştı Farkça ne okuyor falan diye Fatih var bunu hatırlamak hatırlatmak için. Beyt'in manası şu kaderin cilvesine bak diyor şu hikmete bak diyor dünyaya kan kusturan saray yerle bir okmuş nevbet borusu çalmak için baykuş protokol müdürü olarak da örümcek var ortada herkes gitmiş diyor. Bunu söyleyen bir çocuk 21 yaşında bir çocuk. Yani soruya dönelim. Sonucu bana dedi ki eski kelimeler, özellikler mi kullanıyorsunuz? Valla dedim Fatih ve bunda şu okuduğum gazet için söylüyorsanız okuduktan sonra izah ettik. Anlaşılmadı mı dedim. Yok anlaşıldı. Hakkınızı yemeye yedim dedim. E o halde ne kaldı dedim yani. Soru açığa düşmüş şimdi yani lüzumsuz yani ama cevap vermemekte de olmaz dedim şimdi top ceza sahasına gelince ya gol ya penaltı. Mecburen cevap vereceğiz. Stres kelimesini kullanmadım diye soruyorsunuz değil mi dedim? Evet dedi. Güzel. Bu kelime Fransızca'dan Türkçe'ye girdi. Stres. Gireli 40 sene oldu olmadı. Şimdi sizce 40 yıl önce biz anlatabiliyor muyduk derdiniz? Konuşabiliyor muyduk ya? Yani? Bak ben size söyleyeyim dedi ben. Stres kelimesi yerine neden kullanabiliriz duruma göre. Ayrı ayrı haller var. İnsan annesi ödür. Bir acı var ıztırap. Halak bulutludur. Ödeyemediği borcu vardır. Terk edilmiştir. Ayrılık ıztırabı çekiyordur. Tuttuğu takım maçı kaybetmiştir. Verdiği parti muhalefette kalmıştı. Oy verdiği parti muhalefette kalmıştı. Her ayrı ayrı der. Bunların hepsine stres diyorsun bugün. Olur mu? Elen kederliğe bir sürü ihtimal var. Sayalım. Gam, kussak, kasvet, Keder, melal, hinkisar. Iztırap, hüzün, kahurin. Yebis, efkar, tasar, dert, mehnet. Hüzültü, sıkıntı, kaygo, endok, kudurettil, unhicran. 22 küsur. Bu kadar kelime elimizde. Hepsi Türkçe. Anadolu'da rastgele bir köy türküsü duyarsın. Kal melül, melül Melali sen bilmesin o bilir. Elindeki diploma bir işe yaramıyor yani. Melali anlamayan nesne aşina değiliz diyor. Ahmet Aşin var bir demek istediği bir derdi. Bu kadar farklı kelime imkanı elimizdeyken Allah aşkına hepsini silip yerine stres dediğimiz zaman strese girmez miyiz dedi. Size bir şey sormaya gelmiyor dedi. Gelmez dedi. Bin yıllık medeniyet bu. Ne zannettin? Torlu Bey ile başladı ya. Hikaye uzun kalp. Tuğrul Bey, Arparslan, Melek, Şah, Berk, Körlük, Sen gelmeyi başladık. Oho, 75 defa liderleymişti. Hala işte devam ediyoruz Allah'ın dile Bu kadar düşmana, bu kadar dertle, belaya aramadılar. Coğrafi konumun da ısını versin. <gülüyor> net tamir bölgeye gelip yerleşmişiz. <gülüyor> Eczan, ruhları şahat olsun gelmişler. Ve doğru. Yani güzel olanın gözüne uyku tutmaz. Burası Türkiye. Yani burada dik duracaksın abi burası. Yani kıymet bileceksin yani. Göreyim Son 40 yılı şöyle böyle idrak ettik, dünyanın doğusundan da batısından da gelenler oldu. Kiminin canına kıyıldı geldi, kimisinin namusuna göz dikildi, kimisinin adını bile değiştirdiler, kıyafetini beğenmediler, dinini beğenmediler, dilini beğenmediler. beğenmediler. Mısır'dan gelen oldu, Suriye'den oldu, Irak'tan oldu, Özbekistan'dan oldu, Türkmenistan'dan oldu, öbür tarafta Saraybosla'dan, Bulgaristan'dan oluyor, Yunanistan'dan, hep oldu. Niye onlar hep buraya geliyor? E babasın sen de ondan Ağasın sen. E sen bir yere gitmeyi düşündün mü hiç? Halbuki neler atlattın sen? Hiç aklımızdan bile geçmeli, lütfen yani o dikkatleri düşünelim. Düşündük mü şuraya bir kalp satıyor. Hayır, hayır yok öyle bir şey. Neden? Karar vermişiz. Bu coğrafyayı vatan tuttuk. Üstünde yaşamak basit değilse altında yatarız. Vatan böyle bir şey <gülüyor> Ağasın sen ya. Çatla nam-ı nam olabilir. Olabilir ama ağalık gelesen nedir ya? Sorumluluk. Baba sensin. Ne olursa olsun ya. Baba sensin. Bin yılın hikayesi bu yani ez cümle. O bakımdan endişe ve yok da biraz çalışmamız gerekiyor galiba. Sultan Fatlin Vakfum'dan bir gazet okudum, Şeyh Galip'ten okuyacağım demiştim, sözümü tutayım ve artık sahneden ineyim müsaadenizle. Galip Vakfum'un sekiz mısrağı, biraz ağır mısralar ya bunları anlamak zor falan diye düşünmeyin sevgili gençler beni bağışlayın. Anlamak şart değil zaten, bülbül öderken anlıyor musun? Bülbülceyi biliyor musun sen? Yok, e, niye dinliyorsun? Güzel söylüyordu onlar. E ne güzelsin? anlatıyor. Sen de diyorsun ki bana şimdi cevaba bak, ben cenneti görmedim ki birbirin asamındayım. O sana öyle geliyor, babam oralı senin ya. Nerelisin abi? Cennetliyim. Niye babam oralı? Adem aleyhisselam. Babası cennetli oralı, ana bata. Nerelisin? Cennetliyim abi doğru lafı, kütübü orada yani, orada yazılsın. Muğla'lı şahidi var bunun sözüne bak ya, 1550'de vefat etmiş şahidi Muğla'lı. Yolunuzu geçerse ziyaret etmiş, selamını söyleyin, ellerinden kendisini. Mevlevi bir ne bi şeygindir, çok da güzel bir şairdir. Yok da acayip bir adam şahidi. Yazıyorsun diye söylüyorum işte artık kaçırma diye şahidi. Lügat yazmış adam, lügat Türk cevâncı lügat. Manzum şiirle, şiirle ki lügat yazan adam düşünün ya medeniyetin geldiği seviyeye bak ya. Onun şöyle bir beyti var. Şahidi derdü bela di, şahidi aşk bu bela. Sette davayetme, burhan gelmişlerdeniz. Yani si şu, çok basit aslında. Diyor ki. Ruhlar meclisinde Bezmi eleste Allahu şan bize sordu Ben sizin Rabbiniz değil mi? Biz de cevap verdik Bela Evet Elestir Rabbiküm Kalu Bela İlkokuldaydım ben, hatta ilkokullar gitmeden önce Komşu amca ne derdi? Birçoklarını hatırlayacaktım Ne zamandan beri Müslüm asıl Kalu Bela'dan beri Aferin oğlum, şekerle bir hediye E bak kaybettiğim şeylere bakalım ya, lütfen Anlamazdık galû bela ne demek. Elbette beş yaşında çocuk bunu nereden bilsin? Ama öğrenirdik zaman içinde. İş ezberle başlar. Galû bela da diyor, o mecliste diyor, Allah ruhlarımıza diyor, kendini tanıdık da soru sordu, bizden cevap aldı, bela dedik geliyor. E? Bela evet de ver. Ama soru olumsuzsa bela diye evet deniliyor. Soru olumluysa ne am evet. Arapçada iki evet var, bela ne am. Cevabı da soru olumlu mu olumsuz mu? Olumsuz geldi soru. Buyurdu Cenabı, Hak, ben sizin Rabbiniz değil mi? Evet ya bela. Beş dakika şimdi sözümde dur, ya söz verdim yani. Dünyaya söz vererek geldim yani. Ancak bela, evet makamında bela cevabını verirken sen, belanın öbür anlamını da davet ettin. Dolayısıyla dünyada bela gelince yabancılık çekmez, bir dosttur. Niye geldin dünyaya? mı aradım. <gülüyor> Çünkü, Vela imtihanından geçmeden adam bulunmuyormuş. Dünyada onun için bulunuyoruz. O yüzden geldik diyor. Ne arıyorsun dünyada? Beraber diyor. <gülüyor> Daha ne yani? Dosyayı tekmil etmek için yani, delilleri toplayıp gitmek için. Yoksa çıkış yeri bezmeyenes, varış yeri Yani yolda kaybolmuş, şaşırmış, ne oldu ve falan öyle değil mi? Yolumuz bizimiz. O yüzden tebessüm eksik olmaz bizde. Gözümüz yaşlı ve yüzümüz mütebessim olur. Gözü yaşlı, yüzü güler. Tip bu. Tipoloji bu. Öyle olmalı. Yani neden? E abi adres belli, yolun belli, elinde bilet var, gidiş yeri. Bir. Ne ya? Senin derdin ne ya? Bak bizim için. Ve sen ona yardımcı ol. Elinden tut, beraber gidelim de. Huzur iyiliği. bu, Böyle bir şey bu yani. Cenab-ı Peygamber'in ümmetiyiz. Biz Allah'ın sevdiğinizin ümmetiyiz. Bu ne demek? Cennete yolcu olmak demek. Bunun anlamı bu. Gidecek yer, cennete. cennete gidecek. Adam suratına sarmıyor. Bu ne ya? Dert etme yani, yani, şımar, yani şımarıklık derler sonra yani, değil mi? Yani biraz biraz daha uyanık olmak lazım. Bitiriyorum, az kaldı, endişe büyürmeyip, yani bir iki saat içinde Allah'ınıza toparlarız. Nerede kalmıştın ben? Şey. Ha, Şeyh Galip dedik hâlâ bir şey, sağlıklısın bunlar. <gülüyor> Şahidin Bey'tin okudum ama anlamını mesela söyledik bu. Evet tamam. O yüze, doğru. Tamam. Tamam orada kalmışız. Şeyh Galip. Sekiz Mısra okuyacağım. Klasik şiir dinlerken başta söylediğim gibi anlamı neydi bunun diye kafa yormayacaksın. Dert etmeyeceksin abicim. Güzel bir şey söylediği belli anlamasak da olur. Öyle dinleyeceğiz. Tamam. Çünkü bülbül ötüyor işte. Başver ya sen de diyeceksin. Sonra anlatmaya çalışırız. Kısaca Sekiz Mısra'da Ruh terbiyesinin bütün esaslarını alıp incelemiş, özetlemiş bir adam. Bir makale yazıyor ya Sekiz Kalp bir genci ve vericisinin anun viranesi. Feyzdir bahri keramettir sözümdür tanesi. not bir tuti hoşludur derunum lanesi. Eşk bir sahbayı ateştir gözüm peymanesi yelestir mihmanı kandır hatırım kâşanesi dağ bir murgi semenderdir ten ateş hanesi aşk bir şem ilahidir benim pervahdsi şevk bir zencirdir gönlüm anum divanesi kalp mukaddestir emanettir beden adlı biraneye saklanmıştır beden birane Kalp hazine, hazineyi bir anede saklarlar. Niye öyle? Kıymetini bilen gelsin. Ben herkes ede çıktı, kalp kıymetlidir ama bir Şimdi bu şu demek yani. Yer çekimini bilir gençler, değil mi? Lisede yer çekimini biliyorsunuz herhalde. Bakın yer çekimi burada. Beni 30 sene önce görseydiniz böyle fidan gibiydim. Şimdi bu var. Ne bu? Yer çekiminden. Biri. Yer çekiyor. Geçen gün göz doktoruna gittim, gözlükle dükleyin diye, göz kapaklarımız aşağıya doğru kayıp Yer çekilir. Yer çekiyor yani. 50 senelik tecrübe. Yer çekici. Çekiyor, sonra tamamen çekiyor. Kısmetindir geldiler yer yer seni, aşağı çıksan akıbet yer yer seni. Onun için onun adı oldu yer. Önce besler, sonra kendi yer seni. Bunu unutma diyor okuduğum mısrada. Beden yer çekimine tabi. Ama ruh gök çekimine. Bu kıymetli. Peki sana anlattığı bu kalbin bu kıymetli olan kalbin kalp Allah evidir, beytullardır. Gıdası nedir? Neyle beslenir? İkinci mısrada feyizdir, bahri keramettir, sözümdür tanesi. Kalp diyor feyizle beslenir. Pedagojinin özünü vermiş yani Sekiz Nusra'da. İnsanın midesi acıkır, ekmek çorba iyi gelir. Kafası acıkır, bilgi ister. Gönlü acıkır, aşk ister. İman ister, feyz ister. Başka türlü doymaz. İnsanın üç açlığı da tatmin edilmeden medeniyet kurulmuş olmaz. Tek kanatlı kuş olur uçamaz. Midesi, kafası ve gönlü doyurulacak bir insanın. Mideyi doyurmak için kimseye nasihata gerek yok. Herkes biliyor zaten. O kolay. Ama kapı ve gönül açtığı için biraz idrak lazım, biraz dikkat lazım, biraz çalışmak lazım. Şiirimizin de konusu o. Üçüncü Mısra'ya geliyorum ve şaire okumadan önce soruyorum. Dedim ki senin kalbin var, kalbi feyizle beslemek lazım. Nereden alacağız abi bu Sözle. Nutk bir tuti'yi hoşgıyordur der onun lanesi. Feyzi vericiden alıcıya intikal ettiren araç sözdür diyor, söz kıymetli. Dördüncü ben sormadan cevap veriyor. Bu arada ağlarsın diyor. Göz yaşı rahmettir diyor. Sakın ha! Ağlamazsanız kendinizi ağlatınız diyor. Haber veriyor. Göz yaşı rahmettir. Ağlayın su yükselsin. Belki kurtulur geriye. Boşunlarla beri şair. Yeis bir mihmanlık anındır. Haturum kâşanesi diyor. Şimdi yeis nereden çıktı? Ümitsizlikten bahsediyorsun. Oldu mu şimdi? Aşkla kavuşmak olmaz diyor. Bu diyor bir fotoğraf değil filimdir. Sonsuz avcanım diyor. Allah'a gidiyorsun diyor. Yani. Kavuşmak olmaz. Kavuşmak olursa çok olur çocuk olur, torunlar falan olur. İyi olur ama yani. aşk mıçgarı <gülüyor> şey diyor yani. Sonsuza gider Allah'a dairdir. Dağ bir mürgü hemen derdirten ateşhanesi ve burada tepeden aşağı ıstıraplar. Ateş gibi yaralar olur her neyse. Aşk bir şey ilahidir benim aşk bir mumdur. Benim etrafımda dönen pervaneyim. şerk bir zencektir. Gönlüm An'ın divanesi ve aşık olan zincirle bağlanmış gibi o kapının sadık hizmetkarı olur. Ve selam. Değerli Sivas halkı sevgili dostlarımız, büyüklerimiz, sevgili gençler, hepinize minnettarım. Çünkü bu kadar da sözü karıştırmıyoruz hiçbir yerde cesaret edip de ama burada... E bu kadar söyledik, biraz fazla dolaştık, geniş bir ufuk turu oldu belki ama biliyorum ki muhatap burada, burası Sivas. Son ağzım şudur, cidden son, bitiyor yani, o Saat Maat Şakaydı. Ve bir tanelerim var, 39 yaşına geldi, 12 yıldır eğitimde. Yani bizden şiir falan filan, kitap filan öğrenmeye çalışıyor, adı Korhan. Bana üstadım Nazik çocuk, yarıcı biraz. Ben de ona mülayafet verim, halifemdir yani. Ben nasıl konuşacak, halifem. Fakat bir kayıt koydum, Sağlığında konuşmak yok dedim. Galibim gizli gizli dua diyor muhtemelen, kocam hayırdır bir sebeple. Bir an önce vadeci varsa da biz de vazifemizi yapsak diyor olabilir. Bana üstadım dediği için ben de ona ödül olarak üstadlarımla tanışmak üzere İstanbul'a davet ettim, geldi geçti. Ben de dedim ki İstanbul, Eyüp Sultan Haraldi'yle gel görüşelim, ben de seni üstadlarımla görüştüreceğim dedim. Bir ağ saçının elini öpeceğiz zannediyor, Götürdüm, bizim üstadlar yerin altında. İşte, tamam <gülüyor> gitmek burada, burada Şahir Vaki burada. Üstadları gördü <gülüyor> Orada da büyük bir liste var görmüşsünüzdür Eyüp Sultan'dan büyük mermer levha şu tavan yüksekliğinde var orada yatanlar tek isimler yazılı Çocuk baktı, baktı, baktı, gaza geldi anladığım kadarıyla abi dedi akşamları burada ne muhabbet dönüyordur ya. <Gülüyor> e dönüyor tabi, dönüyor tabi, orası sohbet mekanı ne zannettin, ne zannettin, şurada bir çilehanedeyiz. Son, Dedim, demiştim ya son şuydu yani. Tanıdığınız iki mısrağı üstüne sekiz mısra ekleyerek bir kıta yazan Taşlıcalı Yahya'yı anıyorum. On mısra okuyacağım, söz bitiyor. Hasta olmak, guşmali Hazreti İzzet gibi, Her kişinin yalımın alçak eder gurbet gibi, Değme bir kişi göre gelmez refahiyet gibi, Naleler güya, derayı ruhleti rahat gibi, ''Dağlı dünya cahil firkat menzili nihmet gibi, devleti bir aleti henkame-i zahmet gibi, sağlığın dünyada yok ayine de suret gibi, matlağı şahı cihanın maşrık hikmet gibi, halk içinde muhteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıkat gibi.'' Dört yabancı bilinen 46 yıl dünyanın patronluğunu yürütmüş adam? Oturup bir de şiir yazıyor. 3400 gazet sahibi. Çağdaş Almany patronu Schalke'nin okuma yazma bildiği şüpheli. Kendisine elli iki devlet bağlı, 16 Cumhuriyet ve bu adam şair, vakili kendisine değil gösteriyor. Diyor ki 40 yıldan fazla bu dünyayı idare etti Süleyman. Yaptığın bir hayırlı iş varsa söyle diye sorarlarsa. Baki gibi şair yetiştirdik, daha hale yapalım derim diyor. <gülüyor> e şimdi ikisine İstanbul'da bu da mesafede yatıyorlar. Baki'ye kızmış, e, kızıyor bazen işte, padişah bir bak, baba kısmı. Bazen Baki, az Azni, Münev, Burs, Hayaret, Nefi, kızmış, sürgün ettim diyor, bir daha gözün görmesin diyor. Kavri kızıyor, şaka mı? şair olduğu için de şiirle kızmış bakibet, azn-ı bület, dursa ebed okuyorlar e şairin sultanı şiiri şiirin sultanına çarpınca cevap geliyor tabi baki Mervum cevap veriyor nef Nefi ebed azn-ı olsa ey baki bilesin ki cihan mülkü değil Süleyman'a baki şaha azminde ispatı tehebbür eyledin Allah buna çarpı kühen verler ne sen baki ne ben baki Fermanını geri alıyor. Kanuni Züphan Süleyman geri vites yapıyor. Fermanını geri alıyor. Veyahut arada 34 yıl farklı vefat etti ve ikisi biri Süleymaniye'de, biri kapıda. Sevgili Sivaslı dostlarım, büyüklerim, kardeşlerim, adlarını andığınız çok güzel insanlar oldu. Bugün bir resmi geçit oldu, biraz da uzattık biliyorum. Ama onların ruhları için bir fatihal istiham ediyorum, her şey gönlünüzce olsun.